Allah'ın ebedi. Allah Burada Allah. ihyat edeceğiz inşallah. Orma. Ondan sonra zaten bir Ramazan-ı Şerif, bir Kadir Gecesi geliyor ki arkadaşlar, deryaya Allah. battık. Yani insan bu deryanın içinde susuzluktan ölürse çok ahlak olur yani. Çok ahlak olur ya. Yani. Allah sana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 Men cila min şehir haram min al ve al ve sabte sene Her kim haram ayda işte bu dört tane haram ay var en büyükleri recem şerim. Özellikle bu aylarda başka aylarda yok bu. Perşembe, Cuma ve Cumartesi. Üçünü peş peşe tutarsa Allah-u ona iki sene devamlı ibadet yapmış <gülüyor> Perşembe, Cuma, Cumartesi. Unutmayın bu üç günü peş peşe. Her hafta yani, dört hafta zaten, Recep-i Şerif bitene kadar, sadece bu aya mahsus bu üç gün beş beşi haram ayda. Perşembe, Cümla Cumartesi. Hoca Efendi daha da fazla tutmak istiyorum diyenler, bazıları kefarete niyet ediyorlar, kefarete niyeti edilen evvelden etmesi lazımdı. Çünkü altmış gün en az beş beşi olması lazım Ramazana şimdi altmış gün kalmadı, o düşünü. birkaç hafta evvel başlayana olurdu, bundan sonra o kurtarmaz.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 ama yarabbi ben sağlam olsam yapardım da niyet ediyorum, yapamıyorum dersin müminin niyeti yapmasından daha hayırlıdır niyetin mümini hayırlı min ameli. manisi olup yapamayanlar yapmıştani اِذَا مَرِفَ الْعَبْدُ اَوْسَابَرَ ma لَوْمَا كَانَ يَعْمَلُ صَح۪يحًا وَمُق۪يمًا Resulullah buyurdu bir kul hasta olduğu zaman veya yolculuğa çıktığı zaman sağlamken veya evindeyken yaptığı ibadetleri yapamaz tabi ki hastayken, yoldayken yapamaz sağlamken veya evindeyken ne yapıyorduysa aynı yazılır defterine. E böyle sen iyiliksever bir Allah. Nerede yapacaksın ya? Yapamıyorsun, yapıyormuş gibi yazıyor. Ölüyorsun kabrinde yine bitirmiyor eclin. Melekler diyorlar ki ya Rabbi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 işgal etmişler. Vakıf yerlerinde içki içiriyorlar, kumar oynattırıyorlar. Medreselerde turistlere furs yaptırıyorlar ya. Medrese ya! Bakın! Allah, Allah! Adamlar sadakayı cihari yap. tabii onların sevabı devam ediyorlar. günahı bunlara. Onların sevabı devam ediyor. Onları o niyetle bırakmış. Çocuğuna bırakmamış, adam Allah'a bırakmış. Bütün Müslümanlara bırakmış mesela. Ev ilmi yuntef'u bihi.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 يا ايها الذين امنوا اوب الى الله توب تنصوحا عسى ربكم ان يكفر فِرَاقَكُمْ شَيْءٌ يَجِئُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّ هل أنها نورهم يصعب بين أعينهم بعيونهم يقول.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 sakalı bembeyaz olmuş, yaşlandı kötü yollarda o zaman ''Aynul İlim ve Zeynul isimli bir kitap var Mullah Aleyhül Kari Hazretleri 13'ler yapmış ondan rastladım aynaya bakıyor bir gün ''Ya dedi, saç sakal ağırdı'' dedi ''Biz de yoldayız ya'' ''Ya Rabbi'' dedi ''Etafüke üşriyine sene''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 sebat ettiğiniz için, bu yolda devam ettiğiniz için. <gülüyor> bakeri, kerîmân, kâriha, düş, var, nişt. hiçbir işte zorluk çıkmaz. İhuylu insanla her işte anlaşılır. Peki ekramu ekrami, ve erhamul rahimin iyilerin en anandan babandan çok Allah Allah'la iş güçleştir. Seni bu Allah cehenneme atıyorsa anla ki sen cehennem tükür olman ne mısın demek ya. Yoksa bu kadar ah çaresine niye başvurmadın sen? Bir kere Allaham demiyorsun, geberirken Ya Rabbi bana müsaade ver de şimdi iman edeyim. Bu nasıl ya? Bir kere camiye gelme, sohbete gelme, davete gelme. Ondan sonra Ya Rabbi buna kim müsaade ya Biz bir adama bir iyilik etsek eri, bize bir kötülük etse eri, öyle bir reddediyoruz elimizden gelse kıyma makinasında doğrayacağız ya.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 Ve inşallah sohbetin sonunda da edelim. Bir tevbe istiğfar yapalım hep beraber. Bir daha da kiralara dönmemek üzere Allah'ın ayına kıymet vermek üzere. recep Şerif'e tazim niyetiyle yapalım bunu. Unutturmayın inşallah. Çünkü ben ilanlar kadar onu unutabilirim yani sonunda meseleyi. Bazı şeyleri unutuyorum <gülüyor> tabii. <gülüyor> Ayeti i Celile'nin son cümleleri.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 sömürgesi olmuşlar, Avrupa bunları iyi içip bitiriyor. Yoksa bunlar kendi aralarında bir birleşseler, paralarını birleştirseler, efendim pasaportları kaldırıp tekniği vilayet gibi çalışsalar, ortak pazarlarını kursalar, İslam ordusunu sağlasalar, yek vücud halinde ve ahtesimû bihavillillâh'i cemiyan ve lâ tefervekû Hepiniz birden Allah'ın Kur'an ve şeriatifine sarılın, ayrılmayın, bölünmeyin, dağılmayın emrine sarılsalar.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 hadis şerif tefsirde var El cennetu Cennet Kılıçların gölgelerinin altındadır Altındadır Çünkü arkadaşlar Harp etmek, cihad etmek demek Bütün camurları da cennete çağırmak demek Yanlış anlamayın Niçin? Adam inkarda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 benim senin paranda gözüm olsa karında gözüm olsa gibi, vatanında gözüm olsa öyle ya şimdi akıl var mantık var ulan inansan da inanmasan da keseceğim seni hadi bana burası lazım bu para lazım, bu para lazım de. ben sana diyorum ki iman et inan Allah'ıma peygamberime dinime hem dünyada bu vatanın mukadde her şeyin sana kalsın hem de cennete gidesin cehennemden kurtulasın bunda benim ne karım var senin karın var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 O da anlıyor onu, ama yütsüş ya o aç kalmışsa gider ne, <gülüyor> ne bileyim ben şahsen gitmem <gülüyor> öyleyordum, neden? Sen öbürünü çağırırken beni rastladığın için ayaküstü. ayıp olmasın sen de gel yani bu, artık <gülüyor> insan bunu anlıyor. Bazı adamlar geliyordu ki bak lütfen hakikaten mutlaka gel yani, samimiyetimle söylüyorum çok üzülürüm, beni memnun edersin, aramızda görelim değil mi? Anlıyorsun ki samimi, çöber <gülüyor> canım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 aldı kılıç yerine baktım keserim kapanıcısın benim yemeğimi yiyeceksin Ben cömerti hangisi? kılıç çeken mi? <gülüyor> epey anladınız belki de allahu teala hazretleri cenneti yarattı Cehennemi. bütün kullarını nereye çağırdı? cennete peygamberini gönderdi eline ne verdi? <gülüyor> kılıç ne buyuruyor habibim?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 tarihe bakın hadi şu 100 sene karışıklık var onu kabul ediyorum. Müslümanlar gevşetti inşallah verdi belalarını onun için. Bir üç, yüz senelik tarihe bakın. Yavurlar bile rahat etmiştir ya. İslam bu cennet hayatını dünyada cennet bu ya Na gelin. <gülüyor> Habibi'nin verdiği akılcı cennete gelmeyenin kes kafasını. Yavur imanlı olarak yaşasa kar var mı ona?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 Hedefçiz adamlar var ya. Geliyor diyor açık açık söylüyor ha, sen diyor evvelce diyor biz diyor eskiden görüşürdük diyor, karılar erkekler ha iyi diyor derdik gerdik içerdik, şimdi kocalara gittin diyor zehirlediler seni diyor, karıyı göstermiyorsun ulan diyor, ben daha falan gelmem diyor. Allah, demek eribin niyeti bozuyor, karıyı görmeye geliyormuş. Ne terbiyesiz adam ya, söylüyor açıkça ya. Medeniyet.